Robert Louis Stevenson Payton Macerası Seslendiren Akın Altan Teğmen Breckenberry Reach, Hint Savaşları'nda adını duyurmuştu. Düşman liderini kendi elleriyle yakalayan oydu. Cesaretini bütün dünya alkışlamıştı. Aldığı kılıç darbesiyle ve yakalandığı sıtmayla bitap düşmüş bir şekilde evine döndüğünde halk, Teğmen'i ufak çapta ünlü biri olarak karşılamaya hazırdı. Ama Teğmen'in hiç bozulmamış bir mütevazılığı vardı. Macera yaşamak onun için ne kadar önemliyse dalkavukluktan da o kadar hoşlanmazdı. Bu nedenle başarılarından artık konuşulmamakla kalmayıp unutulmaya yüz tutacağı güne kadar diğer ülkelerin kaplıcalarında ve Cezayir'de oyalandı. En sonunda Londra'ya geldiğinde mümkün olduğunca az ilgi çekmeyi başarmıştı. Yetim olduğu ve tek yakınları da Taşra'da yaşayan uzak akrabaları olduğu için uğruna kanının aktığı ülkesinin başkentine tıpkı bir yabancı gibi yerleşti. Geldiğinin ertesi günü askeriyenin lokalinde tek başına akşam emeği yedi. Birkaç eski dostuyla el sıkıştı ve sıcacık tebriklerle karşılaştı. Ama hepsinin akşama planı olduğu için tamamen kendi başına kalmıştı. Tiyatroya gitmeyi düşündüğü için üzerinde takım elbisesi vardı. Ama bu koca şehir onun için yeniydi. Taşra'daki okulundan sonra harp okuluna gitmiş, daha sonra ise imparatorluğun doğu topraklarında görev almıştı. Kendine dünyadaki bütün güzellikleri keşfedeceğine dair söz vermişti. Bastonunu sallayarak şehrin batısına doğru yol aldı. Yumuşak bir akşamdı, hava çoktan kararmıştı ve ara sıra yağmur atıştırıyordu. Lambanın ışığında gördüğü yüzler teğmenin hayal gücünü harekete geçirdi. Bu hareketli 4 milyon özel hayatın sırrıyla çevrili şehir atmosferinde sonsuza dek yürüyebilirdi. Evlere baktı ve sıcacık aydınlanmış pencerelerin ardında neler olup bittiğini düşündü. Geçip giden yüzlere baktığında her birinde meçhul bir niyet sezdi; kiminde müşfik, kiminde caniice. Bir de savaştan bahsederler diye düşündü. Ama insanlığın gerçek savaş alanı burası. Sonra bu karmaşık sahnede uzun uzun yürürse, aradığı maceranın gölgesine rastlama ihtimali olup olmadığını merak etti. ''Her şeyin bir zamanı var.'' diye düşündü. ''Ben hala bir yabancıyım ve belki de tuhaf görünüyorumdur. Ama bir girdabın içine sürüklenmem uzun sürmez.'' Gece iyice çöktüğü sırada, yarılan karanlığın içinden aniden buz gibi bir yağmur boşanmaya başladı. Breckenberry, ağaçların altına saklandığı sırada bir arabacının kendisine müsait olduğunu belirten bir hareket yaptığını gördü. Arabacı öyle iyi bir zamanda denk gelmişti ki, Breckenberry cevap olarak bastonunu kaldırdı ve hemen faytona kuruldu. ''Nereye efendim?'' diye sordu arabacı. ''Nereye isterseniz?'' dedi Breckenberry. Arabacı, yağmuru yararak şaşırtıcı bir hızla villaların oluşturduğu labirente daldı. Her biri birbirine benziyordu ve önlerinde bahçe vardı. Lambaların aydınlattığı ıssız sokaklarda pek bir şey ayırt edilmediği için Brackenberry kısa süre içinde bütün yön duygusunu yitirdi. Neredeyse arabacının onu küçük bir sokakta bir oraya bir buraya savurup durarak kendi kendine eğlendiğine inanacaktı ama adamın hızında onu tam tersine ikna edecek başka bir şeyler vardı. Adam sanki bir hedefe odaklanmıştı ve kaçınılmaz sona doğru aceleyle ilerliyordu. Brackenbury adamın böylesi bir labirentte yolunu bulabilmesi karşısında şaşkındı. Neden acelesi olduğu konusu onu endişelendiriyordu. Londra'da başlarına kötü şeyler gelen yabancılarla ilgili anlatılan hikayeleri duymuştu. Acaba arabacı pis ve hain bir örgütün üyesiydi. Acaba kendisi de tehlikeli bir ölüme doğru mu sürükleniyordu? Tam aklında bu düşünceler uçuşmaya başladığı sırada fayton köşeyi keskin bir şekilde dönüp uzun ve geniş bir yolda bulunan villanın bahçe kapısında durdu. Ev ışıl ışıldı. Başka bir fayton oradan az önce ayrılmıştı ve Breckenberry ön kapıdan bir beyefendinin üniformalı hizmetkarlarca içeri kabul edildiğini gördü. Arabacının bir resepsiyonun düzenlendiği evin önünde bu kadar çabuk durmasına şaşırmıştı. Ama bunun bir kazanın sonucu olduğundan şüphelenmeden sigarasını içerek sakince oturmaya devam etti. Ta ki başının üstündeki kapağın açıldığını duyana dek. ''Geldik efendim.'' dedi arabacı. ''Geldik mi?'' diye tekrarladı Brackenberry. ''Nereye?'' ''Sizi istediğim yere götürebileceğimi söylemiştiniz efendim.'' diye karşılık verdi adam gülerek. ''İşte geldik.'' Breckenberry, adamın sesinin vasat mesleğine göre müthiş bir şekilde yumuşak ve nazik olduğunu fark etti. Fayton'un nasıl hızlı sürdüğünü hatırladı. Şimdi ise Fayton'un halkın hizmetindeki alışıldık taşıtlardan daha lüks olduğunu görmüştü. ''Bir şeye açıklık getirmenizi istiyorum.'' dedi Breckenberry. ''Beni yağmurlu bir havada aşağı mı indireceksiniz? Tanrı aşkına, böyle bir şeyi tercih edeceğinden şüpheliyim.'' Tercih kesinlikle size kalmış, diye karşılık verdi arabacı. Ama size her şeyi anlattığımda sizin gibi bir beyefendinin neye karar vereceğini bildiğimi sanmıyorum. Bu evde beyefendilerin katıldığı bir parti düzenleniyor. Ev sahibi Londralı mı, herhangi bir tanıdığı var mı ya da tuhaf biri mi bilmiyorum. İstediğim sayıda smoking giymiş bekar beyefendiyi alıp buraya getirmek için görevlendirildim. Ama askeri görevliler benim tercihime kalıyor. Tek yapmanız gereken eve girip, ''Sizi Bay Morris'in davet ettiğini söylemek.'' ''Siz Bay Morris misiniz?'' diye sordu Teğmen. ''Aa hayır.'' diye cevap verdi arabacı. ''Bay Morris parti sahibi.'' ''İnsanları davet etmek için duaf bir yöntem.'' dedi Breckenberry. ''Ama alışılmışın dışında bir adam. İçinde kötülük barındırmadan insanın nebesini tatmin edebilir.'' ''Peki ya Bay Morris'in davetini reddedersem?'' diye devam etti. ''O zaman ne olur?'' ''Bana verilen emir, sizi aldığım yere geri bırakma yönünde.'' diye cevapladı adam. ''Sonrasında da gece yarısına kadar başka beyefendilerin izine düşeceğim.'' Bay Morris, böyle bir macera yaşamak istemeyenleri davetli olarak kabul etmek istemediğini söyledi. Teğmen hemen bir karar verdi. ''Sonuçta'' diye düşündü Faiton'dan inerken, ''maceram için fazla beklememe gerek yok.'' Ayağını tam kaldırıma koymuştu ve ücreti vermek için cebini karıştırıyordu ki fayton harekete geçti ve geldiği yoldan dört nala geri döndü. Breckenberry adamın arkasından bağırdıysa da adam hiç oralı olmadan yoluna devam etti. Ama evdekiler sesini duymuştu ve kapı açıldığında bahçe aydınlandı. Bir hizmetkar elinde tuttuğu şemsiyeyle yeni davetliyi karşılamaya geldi. ''Arabacının ücreti ödendi'' dedi hizmetkar oldukça medeni bir ses tonuyla. Sonra yol boyunca Breckenberry'e eşlik etti. Girişteki diğer hizmetkarlar şapkasını, bastonunu ve pardesosunu aldıktan sonra üzerinde numara yazan bir bilet verip tropikal çiçeklerle süslenmiş merdivenlerden hızlıca çıkararak ilk kattaki dairenin kapısına götürdüler. Burada ciddi görünümlü bir kahya Breckenberry'nin adını sorduktan sonra Teğmen Breckenberry Reach anonsunu yaparak onu evin salonuna aldı. Genç, ince yapılı ve yakışıklı bir adam öne doğru çıkıp Breckenberry'i nazik ve sıcakkanlı bir şekilde selamladı. Salonu en kaliteli balmumundan yüzlerce mum aydınlatıyordu. Burası da nadir bulunan güzel çiçeklerle süslenmiş merdivenler gibi harika kokuyordu. Yan sehpalardan birinin üstü leziz görünen yiyeceklerle kaplıydı. Hizmetkarlar ellerinde meyve ve şampanya kadehleriyle oradan oraya koşuşturup duruyorlardı. Grupta yaklaşık 16 kişi vardı. Hepsi erkekti ve hiç genç durmuyorlardı. İki gruba ayrılmışlardı. Bir grup rulet masasının başındaydı, diğeri ise bakara oynuyordu. Anladım, diye düşündü Breckenberry. Ben özel bir kumarhanedeyim ve arabacı da simsardı. Gözleriyle ayrıntıları incelerken aklında sonucu şekillendiriyordu. Bu sırada ev sahibi elini bırakmamıştı. Breckenberry'nin bakışları bir anda ona döndü. İkinci bakışta Bay Morris onu ilkine kıyasla daha da şaşırttı. Tavırlarındaki nezaket, saygın görünüşü, cana yakınlığı ve cesareti yüzünden okunuyor, Teğmen'in bir kumarhane sahibine dair sahip olduğu ön yargılarla ters düşüyordu. Ses tonundan saygın ve erdemli biri olduğu anlaşılıyordu. Breckenberry, ev sahibini içgüdüsel bir şekilde sevmişti. Her ne kadar kendisine bu zayıflığı yüzünden azarlayıp dursa da, Bay Morris'in kişiliğindeki ve doğasındaki dostane tutuma karşı koyamamıştı. ''Adınızı duymuştum, Teğmen Rich'' dedi Bay Morris sesini alçaltarak ve bana inanın sizinle tanıştığıma çok sevindim. Bakışlarınız Hindistan'dan sizden daha önce gelen ününüzü doğruluyor. Eğer evime takdim edilişinizdeki özensizliği bir süreliğine unutursanız bundan yalnızca onur değil, gerçek bir zevk duyarım. ''Barbarları şövalyeye çeviren bir adam'' diye ekledi gülerek. Ciddi olsa da eksik bir umvanla anılmamalı. Daha sonra Breckenberry'i büfeye doğru yönlendirip içki almasını söyledi. Eminim diye düşündü Teğmen. Bu adam en cana yakın insanlardan biri ve ben kesinlikle Londra'daki en hoş topluluklardan birindeyim. Biraz şampanya aldı. Tadı mükemmeldi. Gruptaki birçok kişinin sigara içtiğini görünce o da Manila purolarından bir tane yaktı ve rulet masasına doğru yöneldi. Bazen masaya para koydu, bazen de diğerlerinin şansına gülümseyerek baktı. Bu şekilde oyalanırken bütün misafirlerin maruz kaldığı keskin bakışları fark etti. Bay Morris, sözde bir misafirperverlikle oradan oraya koştursa da gözleri oldukça kurnaz bakıyordu. Gruptaki kimse onun ani ve meraklı bakışlarından kaçamıyordu. Çok para kaybedenleri gözlemliyor, ortaya konan parayı hesap ediyor, derin sohbete dalan çiftlerin arkasında duruyordu. Kısacası, Oranın tadını çıkarmakla değil, olan biteni tespit edip zihnine not almakla meşguldü. Breckenberry, buranın gerçekten gizli bir kumarhane olup olmadığını düşündü. Burası özel bir sorgu odası gibiydi. Bay Morris'in her hareketini takip etti. Adamın yüzünde devamlı bir gülümseme vardı. Sanki süzgün, kaygılı ve endişeli ruhunu bir maskeyle saklamaya çalışıyor gibiydi. Etrafındakiler gülüyor ve oyun oynuyorlardı. Ama Breckenberry misafirlere olan ilgisini kaybetmişti. ''Bu Morris'' diye düşündü. Odada öylesine dolaşmıyor. ''Gizli bir amacı var ve ben bunun peşine düşeceğim.'' Bay Morris ara sıra ziyaretçilerden birini yanına çağırıyordu ve kabul salonundaki kısa bir sohbetten sonra tek başına geri dönüyordu. Söz konusu ziyaretçileri ise bir daha gören olmuyordu. Bu birkaç kez tekrarlandıktan sonra Breckenberry iyiden iyiye meraklanmıştı. Bu önemsiz gizemin temeline inmeye karar verdi ve kabul salonuna girdiğinde yeşil renkli perdelerin gizlediği derin bir cumba gördü. Hızla oraya saklandıktan kısa bir süre sonra büyük salondan gelen ayak ve konuşma seslerinin gitgide yaklaştığını duydu. Perdenin arasından baktığında Bay Morris'in şişman ve kırmızı yanaklı bir adama eşlik ettiğini gördü. Adam bir seyyar satıcıya benziyordu. Kumar masasındayken kaba kahkahası ve eğitimsiz tavırları Breckenberry'nin dikkatini çekmişti. İkili pencerenin önünde hemen durunca Breckenberry sohbetin hiçbir kelimesini kaçırmadı. ''Sizden çok özür dilerim.'' diye başladı Bay Morris barışçıl bir tavırla. ''Eğer kabalık ettiysen beni affedeceğinizden eminim. Londra gibi büyük bir yerde sürekli böyle kazalar olur. Elimizden mümkün olduğunca erken davranmaktan başka bir şey gelmiyor.'' Bir hata edip zavallı evimi yanlışlıkla onurlandırmanızdan korktuğumu inkar edemem. Dürüst olmak gerekirse sizi hiç hatırlamıyorum. Dolambaşlı laflar etmeden sorumu sorayım. İki onurlu adam arasında tek bir söz yeter. Siz kimin çatısı altında olduğunuzu sanıyorsunuz? Bay Morris'in diye yanıtladı diğeri. Kafası karışmış gibiydi ve Bay Morris'in son sözleriyle bu karışıklık görünür bir şekilde büyüyordu. Bay John Morris mi yoksa Bay James Morris mi? diye sordu ev sahibi. Gerçekten bilmiyorum, diye karşılık verdi talihsiz misafir. Onu sizi tanıdığından daha iyi tanımıyorum. Anladım, dedi Bay Morris. Bu sokağın aşağısında aynı isimde biri daha var. Eminim polis size onun numarasını verecektir. İnanın, bana sizi tanıma fırsatı veren bu yanlış anlaşmaya minnettarım. Daha doğru bir zamanda yeniden karşılaşmayı umuyorum. Bu sırada sizi arkadaşlarınızdan daha fazla alıkoymayacağım. ''John!'' diye ekledi sesini yükselterek, ''Beyefendinin pardüsösünü getirir misin?'' Bay Morris, oldukça nazik bir tavırla ziyaretçisini kabul salonunun kapısına kadar geçirip kahyaya teslim etti. Salona geri dönerken, pencerenin önünden geçtiğinde, Breckenberry, adamın sanki aklı büyük bir endişeyle yüklenmiş gibi derin bir iç çektiğini duydu. Üstüne yığılan görev nedeniyle sinirleri zaten epey yıpranmıştı. Yaklaşık yarım saat boyunca faytonların biri geldi biri gitti.'' Öyle ki, Bay Morris'in yolladığı her misafir yerine yenisini selamlaması gerekmişti. Grubun sayısı hiç azalmıyordu. Sonlara doğru yeni gelenler seyrekleşmeye başladı ve en sonunda tamamen durdu. O sırada evden ayrılma süreci de aynı şekilde devam etmişti. Salon boşalmaya başlamıştı. Kasa olacak oyuncu yokluğu nedeniyle Bakara'ya artık devam edilmiyordu. Bir iki kişi herkese iyi geceler dilediyse de karşılık bulamadı. Bu sırada Bay Morris evde kalanlara daha da özenle yaklaşıyordu. Yüzünde büyük bir sevecenlikle grupları ve teker teker insanları dolaşıyor, herkesle dostane bir şekilde sohbet ediyordu. Bir ev sahibinden çok ev sahibesi gibi davranıyordu. Herkesin gönlünü çalmayı başaran tavırlarında kadınsı bir işve ve alçak gönüllülük vardı. Misafirler seyrekleştikçe Teğmen Rich hava almak için salondan koridora çıktı. Ama hemen sonra bekleme salonunun eşiğinden geçer geçmez kendini oldukça şaşırtıcı bir ortamın içinde buluverdi. Merdivenlerdeki çiçekli fundalar kaybolmuştu. Bahçe kapısının önünde üç büyük yük arabası duruyordu. Hizmetkarlar evin dört bir tarafını sökmekle meşguldü. Bazıları ise pardisölerini çoktan giymiş gitmeye hazırlanıyordu. Her şeyin sözleşmeyle tedarik edildiği bir köy balosunun sonunu andırıyordu. Ama Breckenberry'nin düşünecek başka konuları vardı. İlk olarak... Gerçek olmayan misafirler ortadan kaybolmuştu. Şimdi ise hiç gerçeğe benzemeyen hizmetkarlar etrafa dağılıyordu. ''Bütün bu etkinlik bir düzmeceden mi ibaretti?'' diye sordu kendi kendine. ''Sabah ortadan kaybolan gece mantarları gibi mi yani?'' Doğru zamanı kollayan Breckenberry merdivenlere koşup evin üst katlarına çıktı. Her şey tam beklediği gibiydi odadan odaya koştu ve evin boyanıp tadilat görmesine rağmen içinde kimsenin yaşamadığını ve hatta hiçbir zamanda yaşamamış olduğunu gördü. Genç adam şaşkınlık içinde eve ilk geldiğinde gördüğü sahte, yerleşik ve misafirperver havayı anımsadı. Böyle büyük çaplı bir sahtekarlık için epey fazla para dökülmüş olmalıydı. Peki o halde Bay Morris kimdi? Londra'nın batısının uzaklarında... Tek bir geceliğini ev sahibi oyunu oynamaktaki amacı ne olabilirdi? Hem neden ziyaretçilerini sokaktan rastgele toplamıştı? Breckenberry zaten epey geciktiğini hatırlayınca gruba katılmak için acele etti. O yokken birçok kişi evden ayrılmıştı. Kısa süre önce kalabalık olan salonda şimdi teğmen ve ev sahibi dışında en fazla beş kişi vardı. Salona tekrar girdiği sırada Bay Morris onu gülümseyerek selamladı ve hemen ayağa kalktı. ''Beyler'' dedi, ''artık sizi eğlencenizden alıkoymamın nedenini açıklama zamanı geldi. Bu akşamın sizin için çok sıkıcı geçmediğine inansam da itiraf etmeliyim ki amacım sizi eğlendirmek değil. İçinde bulunduğum talihsiz gereklilikti. Sizler nazik beylersiniz'' diye devam etti. ''Görüntünüz bunun hakkını veriyor ve benim de başka bir kefalete ihtiyacım yok. Bu nedenle açık konuşacağım. Sizden tehlikeli ve hassas bir görevi yerine getirmenizi isteyeceğim.'' Tehlikeli, çünkü hayatınızı tehlikeye atmış olacaksınız. Hassas, çünkü duyacağınız ya da göreceğiniz her şeyi kesinlikle kendinize saklamanızı isteyeceğim. Bir yabancı için bu isteğim neredeyse komik olabilir. Bunun farkındayım ve hemen bir şey daha eklemek istiyorum. Eğer aranızda tehlikeli bir sırrı ve kime olduğunu bilmeden ettiği hayalperest bir bağlılık yeminini taşıyamayacak olan varsa şimdi gidebilir. Ona bütün kalbimle iyi geceler dilerim. Yolu açık olsun. Bu çağrıya çok uzun boylu, sırtı epey kambur siyahi bir adam hemen karşılık verdi. Dürüstlüğünüzü takdir ediyorum, bayım, dedi. Ama ben gitmek istiyorum. Kimseyi suçlamıyorum ama aklımı şüpheli düşüncelerle dolduracağınızı da inkar edemem. Söylediğim gibi ben gitmek istiyorum ve belki de yaptığım bu açıklamaya hakkım olmadığını düşünüyorsunuzdur. Tam tersi, diye karşılık verdi Bay Morris. Söyleyeceklerinizi dinlemeye hazırım. ''Teklifim son derece ciddi.'' ''Beyler, siz ne diyorsunuz?'' dedi uzun boylu adam diğerlerine seslenerek. ''Akşam güzelce eğlendik. Artık huzur içinde evlere dağılma zamanı gelmedi mi? Bu teklifimi sabah güneşin yeniden doğduğunu masumiyet ve güven içinde gördüğünüzde anlayacaksınız.'' Konuşmacı, son sözlerini etkisini güçlendirmek için iyice vurgulayarak söylemişti. Yüzünde ciddi ve önemli bir ifade vardı. Gruptan bir başka kişi hızla ayağa kalkarak telaşlı bir şekilde gitmeye hazırlandı. Yerinden kalkmayan yalnızca iki kişi vardı. Breckenberry ve Kırmızı Burunlu ihtiyar bir süvari binbaşı. Ama bu iki adam soğukkanlı bir tavır takınmışlardı. Birbirlerine kurnaz gözlerle baktıktan sonra az önce sonlanan tartışmaya tamamen yabancı bir hayalleri vardı. Bay Morris ayrılmak isteyenlere kapıya kadar eşlik ettikten sonra arkasına döndü. Rahatlamış ve canlanmış gibi görünüyordu. Salonda kalan iki adama seslendi. ''Adamlarımı İncil'deki Yeşu gibi seçtim.'' dedi Bay Morris. ''Şimdi Londra'nın en iyilerine sahip olduğuma inanıyorum. Görüntünüz arabacılarımın hoşuna gitmiş. Sonra da benim. Tuhaf bir grup içinde ve alışılmışın tamamen dışında şartlar altında nasıl davrandığınızı izledim. Nasıl oynadığınızı ve kaybettiğinizde nasıl tepki verdiğinizi inceledim.'' Sonunda sizi sarsıcı bir teklif sınavından geçirdim ve siz bunu bir akşam yemeği daveti olarak aldınız. Yıllardır Avrupa'daki en cesur ve en bilge kralın refakatçisi ve öğrencisi olmamın bir nedeni var. Bandırchern olayında dedi binbaşı, 12 gönüllü istedim ve saflardaki bütün birlikler bu çağrıma kulak verdi. Ama kumar partisiyle ateş altındaki birlik aynı şey değil. Size asla yarı yolda bırakmayacak iki adam bulduğunuza sevinmelisiniz. ''Evden ayrılan iki kişiye gelecek olursam, benim için onlar şu ana kadar tanıştığım en zavallı köpekler.'' ''Teymen Rich'' diye ekledi Breckenberry'e dönerek. ''Son zamanlarda adınızı çok duydum ve sizin de benim adımı duyduğunuzdan eminim. Ben Binbaşı O'Rogg.'' Tecrübeli asker titriyen kırmızı elini genç Teğmen'e doğru uzattı. ''Kim duymamıştır ki?'' diye cevapladı Breckenberry. ''Bu ufak meseleyi hallettiğimizde'' dedi Bay Morris ''Sizi yeterince ödüllendirdiğimi düşüneceksiniz. Çünkü ikinizi birbirinizle tanıştırmaktan daha değerli bir görev sunamazdım.'' ''Şimdi'' dedi Binbaşı Oruk, ''Düello mu yapacağız?'' ''Öyle de denebilir.'' diye cevapladı Bay Morris. ''Bilinmeyen tehlikeli düşmanlarla bir düello olacak ve korkarım ki yapılacak ölümüne bir düello.'' ''Sizden istediğim'' diye devam etti. ''Artık bana Morris dememeniz. Gerçek adım olan Smith'i kullanmanızı rica ediyorum.'' Kısa süre sonra sizinle tanıştıracağım kişinin adı da Smith. Fazla soru sormazsanız beni mutlu edersiniz. Üç gün önce bahsettiğim kişi aniden evinden kayboldu ve bu sabaha kadar ondan hiç haber alamadım. Ona gizli bir adalet görevi verildiğini söylersem yaşadığım paniği anlarsınız. Kaygısızca edilmiş mutsuz bir yemine esir olununca bu dünyayı kanunun yardımı olmadan sinsi ve zalim birinden kurtarmak gerekiyor.'' Dostlarımızdan iki tanesi ve kendi erkek kardeşim bu girişimin içinde mahvoldular. Aynı ölümcül tuzağa düştüğü için çok üzgünüm. Ama bu notunda kanıtladığı üzere en azından hala yaşıyor ve hala umudu var. Konuşmacı, Albay Ceraldi'nin ta kendisiydi ve şu mektubu okudu. Binbaşı Smith. Çarşamba saat 03'te, Regent Park'ındaki... Rochester Malikanesi'nin bahçelerine açılan küçük kapıdan tamamen benim görevlendirdiğim bir adam tarafından karşılanacaksınız. Bir saniye bile geç kalmamanızı istemek zorundayım. Lütfen kılıçlarımın içinde bulunduğu kını ve bulabilirseniz beni tanımayan bir ya da iki ketum adam getirin. Bu meselede benim adımın geçmemesi gerekiyor. Godel. Bir umvana sahip olup olmaması bir yana... ''Sadece bilgeliği nedeniyle bile dostumun talimatlarına büyük bir gizlilik içinde uymak gerekir.'' dedi Albay Cerrahli'nin diğerleri merakını giderirken. ''Bu nedenle ben de Rochester malikanesinin yakınlarına pek gitmedim. Dostumun durumu hakkında ben de hala sizin gibi bir belirsizlik içindeyim. Bu emir bana ulaşır ulaşmaz dekorasyon firmasıyla görüştüm ve şu anda içinde bulunduğumuz ev festival havasına büründürüldü.'' En azından benim planım orijinaldi ve binbaşı uğurlukla Teğmen Breckenberry'nin bana yardım etmesini sağlayacak bu durumdan hiç pişman değilim. Ama sokaktaki hizmetkarlar tuhaf bir aydınlanma yaşayacaklar. Bu akşam ışıl ışıl olan ve ziyaretçi akınına uğrayan bu ev yarın sabah ıssız kalmış olacak ve satılığa çıkacak. En ciddi meselelerde bile, diye ekledi albay. Mutlu bir taraf vardır. Biz de buna mutlu bir son yazalım, dedi Breckenberry. Albay saatine baktı. ''Şu an saat iki.'' dedi. ''Önümüzde bir saat ve kapıda bekleyen bir fayton var.'' ''Söyleyin, size güvenebilir miyim?'' ''Hayatınız boyunca.'' diye cevap verdi binbaşı Oruk. ''Hayatımda verdiğim sözden asla geri dönmedim.'' Breckenberry bu göreve çoktan razı olduğunu belli etti. Bir iki kadeh şarap içtikten sonra albay her birine dolu bir tabanca verdi ve üç arabaya binip söz konusu adrese doğru yola çıktılar. Rochester Malikanesi, kanalın kıyılarında bulunan muhteşem bir evdi. Ev, bahçenin genişliği sayesinde sokağın yaratabileceği bütün rahatsızlıklardan uzak kalıyordu. Hasillerin ve milyonerlerin yaşadığı Parkus'e benziyordu. 15. Louis döneminde Versay'ın bir sokağına verilen isim. Sokaktan görüldüğü kadarıyla Malikane'nin sayısız penceresinde tek bir ışık bile yoktu ve sanki sahibi uzun zamandır orada yokmuş gibi metruk görünüyordu. Faytondan inen üç adam kısa süre içinde iki bahçe duvarının arasındaki küçük kapıyı park etti. Buluşma saatine henüz 10-15 dakika vardı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu ve maceracılar sarmaşığın altına sığınmış, yaklaşan olaylar hakkında kısık sesle konuşuyorlardı. Geraldine aniden parmağını kaldırıp susmalarını işaret etti. Üçü de kulak kesilmişti. Yağmurun bitmek bilmeyen gürültüsü arasında duvarın öteki tarafından gelen iki adamın ayak sesleri ve konuşmaları duyulmaya başlamıştı. Adamlar yaklaştıkça duyma yeteneği epey gelişmiş olan Breckenberry, söylenenlerden bazılarını anlamaya bile başlamıştı. ''Mezar kazıldı mı?'' diye sordu biri. ''Evet'' diye cevapladı diğeri. ''Define çitin arkasında. İş bitince üstüne ot yığınlarıyla gizleyebiliriz.'' İlk konuşan gülmeye başladı. Keyfinin bu kadar yerinde olması, duvarın öteki tarafından onu dinleyenleri hayretler içinde bırakmıştı. Bir saat sonra. Ayak seslerine bakıldığında, ikilinin birbirinden ayrıldığı ve zıt yönlere doğru ilerlediği apa çıktı. Neredeyse bahçe kapısı açılır açılmaz patikada bembeyaz bir yüz belirdi ve yüzün sahibi eliyle onu izleyenleri çağırdı. Üç adam ölüm sessizliği içinde çıktıktan sonra kapı hemen arkalarından kilitlendi. Rehberlerini bahçe içinde bulunan sayısız patika boyunca izleyerek evin mutfak girişine vardılar. Taş döşeli mutfakta yanan tek bir mum vardı ve içeride alışılmış mobilyalar namına hiçbir şey yoktu. Grup dolanbaşlı merdivenlerden yukarı çıkmaya başladığında farelerin gürültüsü evin bakımsızlığını daha da gözler önüne serdi. Rehberleri elinde mumla en önden ilerliyordu. İnce yapılı bir adamdı ve kamburu vardı ama hala dinçti. Ara sıra arkasına dönerek hareketleriyle sessiz ve temkinli olmalarını söylüyordu. Albay Geraldin adamın hemen arkasındaydı ve koltuğunun altında kılıçkını taşıyordu. Öteki elinde ise tabancasını hazır tutuyordu. Breckenberry'nin kalbi hızla çarpıyordu. Geç kalmadıklarının farkındaydı ama ihtiyarın aceleciliğine bakınca zamanlarının daraldığını anlıyordu. Bu maceranın sonuçları öyle karanlık ve tehditkar olacaktı ki, evde buna uygun seçilmişti, Breckenberry'den daha yaşlı bir adam dolanbaşlı merdivenin son basamağına vardığında biraz hoşgörüyü hak ederdi. Rehber tepeye vardıklarında kapıyı açtı ve üç adam puslu bir lambayla mütevazı bir ateşin aydınlattığı küçücük bir daireye girdi. Köşedeki şöminede oturan adam gençti. İri yarı ama nazik ve otoriter bir görünüşü vardı. Tavırları ve ifadesi ona umursamaz bir hava katıyordu. Keyif içinde purosunu tüttürüyordu. Dirseğini yasladığı masada duran köpüklü içkiden odaya muhteşem bir koku yayılıyordu. ''Hoş geldiniz.'' dedi eline Albay Ceraldin'i uzatarak. ''Dakikliğinize güvenebileceğimi biliyordum.'' ''Her zaman.'' diye cevapladı Albay eğilip selam vererek. ''Beni dostlarınızla tanıştırın.'' diye devam etti adam. Tanıştırma faslı bittikten sonra... ''Beyler.'' diye ekledi nazik bir sesle. ''Size daha neşeli bir etkinlik sunabilmek isterdim.'' ''Ciddi konular nedeniyle tanışmak çok nezaketsizce oldu ama olayların baskısı dostluğun zorunluluğundan çok daha güçlü. Bu nahoş akşam yüzünden beni affedeceğinizi umuyorum ve öyle olacağına inanıyorum. Büyük bir lütufta bulunduğunuzu bilmeniz yeterli olacaktır.'' ''Ekselansları.'' dedi binbaşı. ''Pervasızlığımı affedin.'' ''Bildiğimi saklayamam. Bir süredir binbaşı Hammersmith'ten şüphelenmiştim ama Bay Goddle gözden kaçacak gibi değil.'' Londra'da Bohemya Prensi Florizel'i tanımayan iki kişi bulmak talihe fazla güvenmekti. ''Prens Florizel!'' diye bağırdı Breckenberry şaşkınlıkla. Büyük bir ilgiyle önünde duran ünlü kişiliğe baktı. ''Kimliğim ortaya çıktığı için ahvah edecek değilim.'' dedi Prens. ''Çünkü size kendi makamımla teşekkür etme şansını yakalamış oldum. Eminim Bohemya Prensi için yaptığınızın aynısını Bay Godel için de yapardınız.'' Ama Bohemia Prensi sizin için daha fazlasını ifade eder. Bu onur bana ait, diye ekledi, nazik bir hareketle. Hemen sonrasında, oldukça geniş bir bilgiye ve mantıklı görüşlere sahip olduğu Hint ordusu ve yerli birlikler gibi konular hakkında iki adamla sohbete koyuldu. Büyük tehlike anında adamın bu şekilde davranması Breckenberry'de saygı dolu bir hayranlık uyandırmıştı. Sıcak sohbeti ve tatlı dilliliği de onu bir hayli etkilemişti. Her hareketi, her vurgusu yalnızca asil olmakla kalmıyor, aynı zamanda karşısındaki talihli ölümlüyü de asilleştiriyordu. Breckenberry, cesur bir adamın hayatını uğruna feda edebileceği bir hükümdarla karşı karşıya olduğunu coşku içinde kendine itiraf etti. Dakikalar geçmişti ki, onları evin içine alan ve o zamandan bu yana köşede oturan adam elindeki saatiyle ayağa kalkıp prensin kulağına bir şeyler fısıldadı. Tamam, Doktor Noll diye cevapladı Florizel sesli bir şekilde. Sonra diğerlerine dönerek, ''Sizi karanlıkta bırakacağım için'' diye ekledi, ''Özür dilerim beyler, artık zaman daralıyor.'' Doktor Noel lambayı söndürdü. Şapağın söktüğünü müjdeleyen soluk gri ışık pencereyi aydınlatsa da odayı aydınlatmaya yetmiyordu. Prens ayağa kalktığında yüzünü görmek ya da konuşurkenki duygularını ayırt etmek imkansızdı. Kapıya doğru yaklaşıp endişeli bir şekilde dikildi. ''Lütfen'' dedi. ''Çok sessiz olun ve gölgenin içinde gizlenin.'' Üç adam ve doktor kendilerinden isteneni yaptılar. Yaklaşık on dakika boyunca Rochester Malikanesi'nde duyulan tek ses tahtaların arasında dolanan farelere aitti. On dakikanın sonunda sessizliği menteşeden çıkan gürültülü bir gıcırtı yırttı. Hemen sonrasında mutfak merdivenlerine yaklaşan yavaş ve temkinli bir ses işittiler. Eve giren misafir sanki her adımında durup etrafı dinliyordu. İnsana hesaplanamaz gibi gelen bu zaman aralıkları sırasındaysa derin bir huzursuzluk bütün dinleyicilerin ruhunu ele geçiriyordu. Bu tehlikeli hislere alışkın olan Doktor Null, neredeyse acınası bir fiziksel bitkinlik yaşıyordu. Nefesi ciğerlerini titretiyor, dişleri birbirine vuruyor ve olduğu yerde debelendikçe eklemleri çıtlıyordu. En sonunda bir el kapıya uzandı ve menteşe hafif bir şekilde geri itildi. Sonrasında davetsiz misafir yeniden durdu ve bu sırada Breckenberry, prensin sessiz ve alışılmadık bir hareketle geri çekildiğini gördü. En sonunda kapı açıldı ve içeri biraz sabah ışığı sızdı. Gelen adamın silüeti eşikte belirdi. Adam hareketsizdi. Uzun boyluydu ve elinde bıçak vardı. Ağzı insanın üstüne atlamak üzere olan bir av köpeğininki gibi açık olduğu için alaca karanlıkta bile üst dişlerinin parladığı görünüyordu. Adamın kafasının bir iki dakika önce suyun içinde olduğu belliydi. Orada öylece dikilirken damlalar ıslak giysilerinden süzülerek yere düşüyordu. Adam eşikten geçti. Saldırı gerçekleşti. Boğuk bir haykırış ve boğuşma sesleri duyuldu. Albay Celalde'nin yardıma koşmasına fırsat kalmadan, prens silahsız ve zavallı durumdaki adamı omuzlarından yakalamıştı bile. ''Doktor Noel'' dedi. ''Lütfen lambayı yeniden yakın.'' Esirini Geraldine Brackenbury'ye bırakarak odanın diğer tarafına yürüdü ve sırtını şömini rafına dayadı. Lamba yanar yanmaz odanın içindeki grup prensin yüzündeki alışılmadık sertliği fark etti. Sanki o artık umursamaz bir adam olan Florizel değil, öfkeyle ve ölümcül arzusuyla dolmuş Bohemia prensiydi. Başını kaldırıp İntihar Kulübü'nün esir başkanına baktı. ''Başkan'' dedi, ''Kendi kazdığınız kuyuya düştünüz. Zamanı geldi.'' ''Bu son sabahınız. Regin kanalında yüzdünüz ve bu sizin dünya üzerindeki son banyonuz oldu. Eski suç ortağınız Doktor Noel bana ihanet etmek şöyle dursun, yargılanmanız için sizi kendi elleriyle bana bıraktı. Bu öğleden sonra benim için kazdığınız mezar, Tanrı'nın yardımıyla sizi insanlığın merakından gizlemeye yarayacak. Eğer inançlı biriyseniz diz çöküp dua edin bayım.'' ''Çünkü zamanınız kısaldı ve Tanrı sizin günahlarınızdan artık çok yoruldu.'' Başkan ne bir şeyler söyledi ne de hareket etti. Bunun yerine başını öne eğip asık suratla yere bakmaya devam etti. Sanki prensin uzun süre acımasız gözlerle ona baktığının farkında gibiydi. ''Beyler!'' diye devam etti Florizel aynı ses tonuyla. ''Bu adam uzun süre beni atlatmayı başardı ama Doktor Noel sayesinde artık onu yakaladım. İşlediği suçları şimdi sıralamaya zamanımız yok. Ama eğer kanalda yalnızca onun kurbanlarının kanı olsaydı, bu zavallı adam şu anki halinden daha kuru olmazdı. Böyle bir durumda bile onurlu davranmaya çalışacağım. ''Beyler, onu sizin yargılamanızı istiyorum. Bu düellodan ziyade bir infaz olacak.'' ''Bu herife istediği silahları vermek, kuralları epey zorlamak olur. Hayatımı böyle bir şey yüzünden kaybetmek istemem.'' diye devam etti kılıçları kınlarından çıkarırken. Bir tabancanın kurşunu şansın kanatlarında çok sık yolculuk ettiği ve yetenekle cesaret titrek bir nişancının ihanetine uğrayabileceği için bu meseleyi kılıçla çözmeye karar verdim. ''Eminim siz de bu kararıma saygı göstereceksinizdir.'' Bu sözlerin muhatabı olan Breckenberry ve Binbaşı Oruk, Prens'in söylediklerini onaylamıştı. Bunun üzerine Prens Florizel, başkana dönerek ''Çabuk bayım'' dedi. ''Bir kılıç seçin ve beni bekletmeyin. Sizden sonsuza dek kurtulmak için sabırsızlanıyorum.'' Başkan başını kaldırdığında, esir düşüp silahsız kaldığından beri ilk kez cesaretini toplamaya başlamıştı. ''Sizinle benim aramda, ayakta mı olacak?'' diye sordu coşkuyla. ''Sizi onurlandırmak istiyorum.'' diye cevapladı prens. Ah diye bağırdı başkan. ''Adil bir savaş meydanında neler olacağını kim bilebilir ki?'' ''Ekselanslarının büyük bir nezaket gösterdiğini söylemeliyim. Şansım yaver gitmezse, ölümüm Avrupa'daki en nazik beyefendi tarafından gerçekleştirilmiş olacak.'' Salı verilen Başkan masaya doğru ilerleyip büyük bir dikkatle kılıç seçmeye koyuldu. Oldukça mutluydu ve düellodan zaferle ayrılacağına hiç şüphesi yoktu. Seyirciler onun yüzündeki kendinden emin ifadenin farkındaydılar ve prens Florizel'den kararını gözden geçirmesini istediler. "Bu saçmalık" diye cevapladı prens. Beyler, bu düello'nun çok uzun sürmeyeceğinden emin olabilirsiniz. ''Ekselansları öne doğru çok fazla adım atmamaya dikkat etmeli.'' dedi Albay Ceraldin. ''Ceraldin.'' diye karşılık verdi prens. ''Benim onur borcumu ödemediğimi hiç gördünüz mü?'' ''Size bu adamın ölümünü borçluyum ve siz bunu hak ediyorsunuz.'' Başkan en sonunda ince ve uzun kılıçlardan bir tanesini seçerek kaba bir asaletle hazır olduğunu işaret etti. Tehlikenin yakınlığı ve cesaret hissi bu haine erkeklik ve nezaket havası vermişti. Prens kılıcını rastgele seçti. ''Albay Geraldin ve Doktor Null'' dedi. ''Beni bu odada beklesinler. Kişisel hiçbir dostumun bu düelloya dahil olmasını istemiyorum.'' ''Binbaşı Oruk.'' ''Siz tecrübeli ve nam salmış bir adamsınız. Teğmen Rich, dikkatini bana verirse çok mutlu olurum. Genç bir adamın bu işlerde fazla tecrübesi olamaz.'' ''Ekselansları!'' diye cevapladı Brackenberry. ''Bu benim için büyük bir onur.'' ''Güzel!'' dedi Prens Florizel. ''Dostunuza daha önemli şartlarda destek olmayı umuyorum.'' Bunları söyledikten sonra odadan çıkarak mutfağa indi. Böylece baş başa kalmış iki adam pencereyi açıp dışarı bakarak, başlamak üzere olan trajik olayları görebilme umuduyla dışarı eğildiler. Yağmur artık dinmiş, gün neredeyse doğmuştu. Kuşlar çalıların ve bahçedeki korunun içinde şakıyordu. Prens ve dostları çiçeklerle süslü iki çalının arasındaki yolda ilerlerken bir ara görünür oldular ama karşılarına çıkan ilk köşedeki yaprak yığını onları yeniden gizledi. Albayla doktorun onları görmek için tek fırsatları bu olmuştu. Bahçe öylesine geniş ve düello alanı evden öylesine uzaktı ki kulaklarına kılıç sesi bile gelmedi. ''Onu mezara doğru götürdü.'' dedi doktor Noel ürpererek. ''Tanrım!'' diye bağırdı albay. ''Tanrı haklı olanı korusun.'' Düellonun sonucunu sessizlik içinde beklemeye koyuldular. Doktor korkudan titriyor, albay ise boncuk boncuk terliyordu. Dakikalar sanki daha uzun, gün sonsuzdu. Kuşlar bahçede neşe içinde şakırken geri dönen ayak sesleri dikkatlerini kapıya doğru çekti. Prens ve iki Hintli subay içeri girdi. Tanrı haklı olanı korumuştu. ''Hissettiklerimden utanç duyuyorum.'' dedi Prens Florizel. ''Bunun mevkime layık olmayan bir zayıflık olduğunu hissediyorum ama o cehennem zebanisinin yaşamaya devam etmesi beni yiyip bitiriyordu.'' Ölümü, içimi bir gece uykusundan daha çok serinletti. ''Bakın, Ceraldin.'' diye devam etti, kılıcını yere atarak. ''Üstünde kardeşinizi öldüren adamın kanı var. Bu manzara sizi mutlu etmeli. Ama...'' Diye ekledi. Biz erkeklerin yaratılışı ne tuhaf. İntikamımın üzerinden beş dakika bile geçmedi ve ben intikamın hayatın bu tehlikeli evresinde yerini gerçekten bulup bulmadığını sorgulamaya başladım bile. Onun aldığı canı kim geri getirebilir? Kariyeri boyunca büyük bir servete ulaştı. İçinde bulunduğumuz ev ona ait. O kariyer Artık insanlığın kaderinin bir parçası. Ben de hüküm verilene kadar bazı değişiklikler yapmakla uğraşmalıydım. Ceraldi'nin kardeşi yine ölü olacak ve binlerce başka masum yine onuruna leke sürülmüş ve dışlanmış olarak kalacak. İnsanın hayatı almak için fazla ufak ve kullanmak için çok büyük. ''Hey hat! diye bağırdı. ''Hayatta bir şeyleri elde etmek kadar insanın aklını başına getiren başka ne var?'' İlahi adalet yerini buldu, diye cevap verdi doktor. Bundan eminim. Ekselansları, bu ders benim için çok zalimce oldu. Sıramı büyük bir endişe içinde bekliyorum. Ne diyordum, dedi prens. Ben cezayı verdim. Yanımızdaki adam da cezayı geri almama yardım edecek kişi. Ah, Doktor Noll, önümüzdeki zor ve onurlu işlerle dolu günler var. Belki işimiz bitmeden eski hatalarımızı telafi etmiş olursunuz. Bu sırada, dedi doktor, gidip eski dostumu gömeyim. İşte, diyor Bilge Arap, hikaye böyle bitiyor. Adından söz etmenin gereksiz olduğu prens, bu büyük görevde ona yardım edenleri asla unutmadı. O günden itibaren otoritesi ve uyandırdığı hayranlık halk arasındaki kariyerinde ilerlemelerine yardım ederken, lütfettiği dostlukları özel hayatlarına güzellik kattı. Prensin rol aldığı, diye devam ediyor yazar, tüm tuhaf olaylar gezegeni kitaplarla doldurmaya yetti. Son